Ali Sürmeli, Aziz Nesin'in Kalpazanlık Bile Yapılamıyor adlı kitabından aynı adı taşıyan öyküyü seslendiriyor. Gelmiş geçmiş kalpazanların en büyüğüydü. Bu da onun kendi övünmesi değildi. İnsanı şaşırtacak denli alçak gönüllüydü. Bir günden bir güne kendisini övdüğü duyulmamıştı. Oysa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 Bunu çaresi çok kolay. Diyelim devletin para fabrikasında 5000 liralık kağıt para basılacak. Her bir tane 5000 liralık devlete kaça mal oluyor? Diyelim 100 liraya. Devlet her yatırdığı 100 lirayı 5000 lira olarak alıyor. Peki ben bir özel girişimci olarak 5000 liralık kağıt parayı kaça mal ediyorum? 10 liraya. Mal aynı mal. Hem de bu on liranın içinde benim yardımcımın, erketecimin payları var. Avantası, rüşveti, her bir şeyi var. Öyleyse ne yapacaksın? Devletin fabrikalarını devredeceksin özel girişime ama öyle özel girişimci diye üç üçkağıtçılara değil. ha Özel girişimci dersem, deneyimli usmanlıklarını ispat etmiş olanlarına. Cezaevi müdürü...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 bir bin liralığı eskiden on liraya mal edip dokuz yüz doksan lira kazanırken sonraları dokuz yüz doksan liraya mal edip on lira kazanmaya başladık. Yani işler tersine döndü. Dokuz yüz doksan lira harcıyor on lira kazanıyorsun. İş önü de olsa kazanıyoruz ya. Yani. Bin lira başına on lira kazanca da razı olduk.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 İyi ya dedi daha ne istiyorsun yine kazançlısın. Kazançlı olsa müdür ve buraday şimdi. Ben elli yıl önce bu işe başladığımda sahte on liralık basardık. Sonra yüz 100 liraya, bin liraya döndük. Çünkü on lira, elli lira, yüz lira, beş yüz lira sahte para basmak kurtarmıyor. Hmm.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 hiç olmasa o küçük daireden gelen kirayla burada geçinip giderim deyip kendimi suçüstü yakalattım ve canımı cezaevine attım. Eh, i̇şte böyle Müdür Bey bir memlekette kalpazanlıktan bile zarar ediliyorsa kalpazanlık bile yapılamıyorsa o memlekette hiçbir şey yapılamaz demektir.